Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum Hazırlayıp sunanlar Aysun Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Yani. Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri, hepinize güzel bir yıl diliyoruz. Merhabalar, Merhaba. mutlu yıllar olsun. Evet. Ee, yılın ilk programında istersen geçen, e, isterseniz geçen yıldan kalan bir şeyler üzerine duralım, çok da yakın tarihte olan şeyler üzerine duralım. Son bir hafta içinde bir kere dört tane mahkeme kararı alındı ve bu dört tane önemli kararı tam dün ve bugün gazetelerde yansımalarını görüyoruz. Bu dört önemli mahkeme kararı neydi isterseniz ilk önce bir onları hatırlayalım ve onları üzerinden yeni yılla da ilgili belki bir takım şeyler de öneriler de getirebiliriz çünkü yerel seçimlerde hemen önümüzde. Ee, çok önemli e, iptal kararları var. Bir tanesi Beyoğlu koruma amaçlı imar planlarının iptal edilmesi. Yani biliyorsunuz Beyoğlu'nda 93 yılında sit alanı ilan edilmesinden beri e, bir <gülüyor> koruma amaçlı imar planı meselesi var. Çünkü e, biliyorsunuz yasa şeyi, normal planları, normal imar planlarını yeterli bulmuyor. Ve onları iptal ediyor. Yani yasa... Bir yer koruma alanı ilan edildikten sonra sit alanı ilan edildikten sonra o, o günkü planlar geçerliliğini yitiriyor ve bu yeni duruma göre belediyenin plan hazırlaması gerekiyor ve e, Beyoğlu normal imal planları e, ortadan kalktığı için bir süresi var onun yani işte bir sene içinde hazırlanması lazım fakat Burada yaklaşık kaç sene oldu? 93'ten 2012'ye, 2013'e kadar gelirsek 20 sene. Yani 20 seneye yakın şey olarak hadi plan diyelim ortaya çıktığı tarihler 1-2 sene daha önce ama biz 20 sene, bugün 20, hatta 21. seneye girmiş durumdayız. Sit alanı ilan edilen bir yer plansız yönetildi. Bence bu çok önemli bir tarih yani 20 sene bir yerin plansız yönetilebilmesi normal imar planlarında yeşil alan gözüken yerlerin bile imara açılarak tabii evet. bunu ben yazmıştım yıllar önce bu büyük bir paradoks yani normal imar planına güvenmiyor yasa. Diyor ki bu plan koruma için yeterli değildir. O planı iptal ediyor. Yani o plan aslında yürürükten kalkıyor. Ve geçici yapılaşma koşullarını parsel bazında belediye ile koruma kurulu tabii birlikte veriyorlar. Ve o süre içinde. Beyoğlu'nda ne kadar yeşil alan yani sit alanı içinde diyorum şeyde değil. Sit alanı dışındaki alanları aralara gelmeden. Sit alanı içinde. Mesela en değerli mülkler nerede? Cihangir'te değil mi? Yani şimdi Beyoğlu'nun diğer bölgelerinde de tabii büyük bir hareketlilik var. Büyük bir değer artışı var yani. Esiklal Caddesi. E, tabii. Yani şeye de gidersek hani Paşa tarafında falan gökdelenler yapılıyor. İş merkezleri yapılmaya çalışıldı. Yıllarca yapılmaya çalışıldı. Ama o sitanın dışında. Dolayısıyla o sitanın dışında olduğu için hadi oraya bakmayalım. Ama şu anda yani Beyoğlu'nun en değerli yeri nedir? Deseniz Galata Beyoğlu. İşte bu turizm Cihangir. gelişmesi Cihangir. E, Cihangir'deki... Benim bildiğim orada oturduğum için yani gözlemlediğim tonla inşaat yapıldı. yani ve manzara terası olarak gözüken mesela susam barın olduğu yer, Susam sokakta mesela. İmar açıldı ve bunu e, imzaları ben bizzat gördüm. Hepsi imzalanmış. Bütün kararlar imzalanmış. Neyse ki mahkeme kararıyla durduruldu. Tamam bunu anladık. Şimdi birinci, Birincisini yaptık. Birincisi bunu tartışırız sonra. Bu şimdi imar planı yani, yani dolayısıyla imar plansız yönetildi. Şimdi bugün de imar planı e, içinde barındırdığı unsurlar nedeniyle iptal edildi. İkinci, i̇kincisi ikinci. hangisi şimdi? E, i̇kincisi yani ya, burada. Bu arada şey de, yani imar plansız olan e, bölge Türkiye'nin. Herhalde en değerli bölgesinden bahsediyoruz. En önemli ve en değerli bölgesinin plansız olması. Herhalde bu da tesadüfi değildir. Tabii bunu, bunu tartışalım yani. Evet. Bunda nasıl oluyor? Bu önemli bir şey. Yani çünkü bunun üzerine düşünmek lazım. İkincisi Kesinlikle. şimdi. Kesinlikle. De... Başımı bak. Bu şeyde şimdi hepsinden bir sonuç çıkarırız belki. Likör fabrikasındaki gökdelene iptal kararı. Altıncı Daire Mahkemesi'nin kararı. Şişli'deki bu meşhur likör fabrikası ya da bugünkü adıyla orada yapılmakta olan kasar gökdelenleri. Bir tane de değil. Ve ee, oradaki i̇ki tane. iki tane evet. Bir de önünde tabii e, yerin altına gömülen muazzam bir yapı var. Onu da iptal etti. Gökdelen değil, Yerdelen de. Yerdelen bir Gökdelen. Zaten Gökdelen'den çoğu Yerdelen olmak zorunda. Yani bugün... <gülüyor> ...emek sineması bile yeni yapılan inşaat... ...yerdelen olarak yapılıyor. Dolmabahçe Stadı... ...yerdelen olarak yapılıyor. Çünkü... ...Dolmabahçe Stadı'nın altına gidin... ...bir bakın ne kadar uydular. Demirören... ...yerdelen değil mi? Binanın ortasından giriyorsun... ...yani altında kaç kat var? Deniz Kutu'nun altında en <gülüyor> değil mi? Deyoğlu'nda <gülüyor> şey, henüz inilemedi ama... <gülüyor> ...Dolmabahçe'de <Evet>. <gülüyor> oluyor? Şimdi bu şey... ...Ağolun'un 46'sı... ...yani Bakırköy'deki, yani Bakırköy'deki, Bakırköy'deki o... Kalp. ...hani tanıtım evet. şeylerini gördüğümüz... Vardı ya böyle bilgisayar evet, evet. ilanları işte falan. Pahlan, evet pahlanmış binalar. Evet böyle bombeli bombeli dolap gibi bir şeylerdi onlar. Onlar iptal olmuş. Evet. Yani. Bunun e, gerekçesi neymiş? Yani planlama ve şeyleşik ilkelerine aykırı evet. olarak yürütmesini durduruyor. Aslında likör fabrikasında da aynı şey var. Hani çevre düzeni planı yaptınız. Bu plana da uygun değil. Diyordu orada mahkeme kararı. Evet. Şimdi dördüncüsü. E, bu park oteli. Park oteli. Yani, Hayalet otel. Evet, yani, diye adlandırılıyor. Yani bu Ayaspaşa'daki. Ayaspaşa'da evet uzun süre. Kaç senedir? O da 24 sene önce yapımı başlayan. Ya, o teniz, o, onun ne sorunu varmış şimdi? Oradaki. Orda, o da mı uykuru? Uyku, uyku, uyku. ee, orada da işte planlama esasları ve kamu yararına aykırılık ee, <gülüyor> teşkil eden şeyler bulunmuş. Tabi bu ıı, bina bitti ve açıldı bildiğim kadarıyla kullanılıyor ya yani, yani. evet o şey de öyle ağlın binaları da bitmedi mi satılmış yani hatta Hı -hı. aynı 16 9 gökdelenleri gibi Hı -hı. şimdi böyle bir dizi yani bu şimdi bir haftada yaşadığımız yani bir haftalık şey içinde bu kadar karar arka arkaya yani nerde her gün bir iptal kararı gelmiş Hı -hı. Ee, bir kere yani e, mahkeme kararlarıyla... durdurulması bu yeni bir olay değil yani benim gördüğüm birçok olayda kamu idaresi şeyden etrafından dönüyor kararların yani bir karar alınıyor bakıyor mesela burada da şimdi şu şey bakalım nikör fabrikasında bir koruma izin vermiyor değil mi? uzun bir süre koruma kurulu direniyor. Kendisine gelen projeyi reddediyor. Diyor ki yıkamazsınız diyor mesela bu Male Stevens şeyin binası ya eski likör fabrikası 30'larda yapılmış olan. Yani biz nasıl oluyor da bilmiyorum ama o zamanlar meşhur mimarlar gelip Türkiye'de fabrika yapıyorlar. Fabrika yapıyorlarmış. Ben bunu çok şaşırtıcı buluyorum. Yani bugün nerede böyle bir şey? Ee, bu önemli bir binadır. Robert Malley Stevens. Fransız. Şey. Onu Fransızca okumamız ya. Tabii bu şey Le Corbusier'in yanında yetişmiş çok önemli bir modern, mi modernist mi? Evet şimdi bu ilk betonarme yapılardan biri. İstanbul'daki yani modern mimarlık örneklerinden biri. Artık yok tabii mi? Artık yok. Orada yerinde kocaman bir çukur var. Yerdelen olmuş. Mesela koruma kurulu izin vermeyince ne yapıyor? Şey, Çevre Eşeğizlik Bakanlığı ikiye bölüyor ya şeyi. Aslında bu çok önemli bir operasyondur. Yani kültür ve tabiat varlıkları kurulu diyorduk biz eskiden. Hı hı. Değil mi? İki sene öncesine kadar biz kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu diyorduk. İçinde sadece kültür kaldı. O, tabiat kısmı <gülüyor> uçtu. Hı. Hayır uçmadı. O tarafa gitti. Ayrı bir şey oldu. Ha, ayrı işte. Bölge böl yönet. Yani hı. millet e, birleştirmeye çalışıyor. Dünya yani birleştirmeye çalışıyor bu. Kentle ilgili konuları Hı -hı. bizde de ayrıştırarak daha teknik bir şey kazandırılmaya çalışılıyor. Hı -hı. Bakanlığa bağlı bir komisyona Hı -hı. havale edildi. Koruma kurulu madem kabul etmiyor şöyle bir yazı geliyor belediye Diyor ki budur burası diyor ee, içinde doğa varlıkları da olduğu için herhalde birkaç tane ağaç var şimdi olmayan. <gülüyor> o kazındıktan sonra tabii ağaç maç kalmıyor. A Ağaçlar da burada tecel edilmiş. Ha, işte o yüzden Hı -hı. korunamıyor. Çünkü ağaçlar olduğu için, mesela Topkapı Sarayı'nın bahçesinde ağaçlar var değil mi? Hı. Yarın öbür gün mesela şöyle bir yazı gelebilir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Sen burada karışamaz ya da Kültür Bakanlığı'na. Burası bize aittir. burası çevre. Ağaç Çünkü ağaç var. <gülüyor> hani korunması gereken bir varlık olarak doğa varsa, o zaman tamam Çevre ve Çevcik Bakanlığı yetkili. O yetkiliyse o zaman mesela. da istediğini yapabilirsin. Evet. <gülüyor> Yarım metre kare çim Bir saksı çim gibi. <gülüyor> Öyle. O zaman da gene... Ve o sayede bu proje geçiriliyor. Yoksa koruma kulu izin vermiş değil. Bir kere muazzam bir şey var. Dolap yani dönüyor çevresel yani. çevresel bir değeri olduğu için yani. Evet. Evet. <gülüyor> çevresel bir değeri olduğu için kültür varlığı olarak korunamıyor. Evet. evet tam tersi <gülüyor> Aslında koruma dediğimiz zaman da zaten yıkım anlaşılıyor değil mi Türkiye'de? Hani bir binayı işte restore edeceğiz dedikleri zaman eyvah diyorsun. Restore edeceklerse yandık. Yani surları restore edeceğiz deyince nasıl biz... Eyvah dedik, yine mahvedecekler surları. Binayı yıkıyorlar, işte restore ettik diye yeniden yapıyorlar. Çünkü genellikle bir yatırımcı ele geçirmiş oluyor. Gayet doğal yani bu amaçla dönüşmesi. Şimdi burada merkezi otoritenin çok önemli bir payı var. Ben bütün bu iptal kararlarında aslında asıl krizin merkezi otoritenin karar vermesi olduğunu düşünüyorum. Bu e, likör fabrikası olsun, Ali Sami Enstada olsun... Yani bütün bu bölge aslında çok yoğun yapılaşmış bir alan. Burası için yani işlev değişikliği olabilir. Tabii ki likör üretilmiyor olabilir yani. Ben hala gitsinler de orada likör üretsinler demiyorum. yani öyle bir şey. Olabilir ama. Olabilir tabii ama yani değişebilir de. Ama bu değişiklik bu kadar hani merkezi otellerin burayı kazıyıp buraya muazzam bir imar yolunu... Şu anda İstanbul'a şöyle bir bakalım ufkuna. Merkezi otorite şehrin bütün rantına el koyuyor aslında. Yani bu mekanizma kendi elinde olduğu için tank fabrikası yarın öbür gün mesela hava gazı fabrikalarına sıra gelir. kuledeki cer istasyonuna gelir. Yani bütün bu gökdelenler aslında Ankara'ya muazzam bir kaynak transferi anlamına geliyor. O yüzden de merkezi otorite elinde şeyle, bir tür sopayla şeyi kovalıyor. ...bütün mahkeme... ...işte koruma kurulu, çevreciler... ...kültür mirasından... ...herkesin karşısına bir şeyle çıkıyor... ...yani öyle bir şey... Bir şekilde, ...ısırmış bir şekilde duruyor ki kenti... Orada, ...onun ağzından o eti... ...almak mümkün değil, o kadar... hani ...böyle kızgın bir aç bir şey gibi sanki... E, ...muazzam bir şey var burada... ...bir gelir evet, ...bu transferi. araçlardan bir tanesi de... ...işte şimdi 2011'deki hmm. planı... ...mahkeme iptal ediyor... Ama daha hani bu mahkeme sürerken 2013'te tekrar plan yapılmış durumda. Yani <gülüyor> bu, dolayısıyla bu mahkemenin hani iptal kararının gene bir anlamı yok. 2013'te bu Ama mahkeme akıllı davranıyor şeyde. Bu e, dolayısıyla şey e, Şişli'de diyor ki e, ben yemem bunu diyor. Yutmam diyor. O o sırada plan tadilatı yapmışlar gene. Hı -hı. Aslında bütün bu gördüklerimiz plan tadilatlarına dayanıyor. Yani planda değişiklik yapan planlar bunlar. Aslında İktar yapmıyorlar ediyor. bile. Sadece adını lazım. başka He. şekilde koyuyorlar. Yani evet. e, oku, haber okuduğunuz zaman onu anlıyorsunuz. Aslında doğru düzgün bir değişiklik de yok. Sadece adı değişiyor. Ki çok küçük. Küçücük bir şey yapıyor. Mahkemelerin yani özünde bir değişiklik e, yok yani. Biçimsel olarak o zaman tamam. Aa, tekrar dava açılacak. Tekrar bilirkişi ücretleri ödenecek. O arada da tabii bir ayarlama i̇nşaat yapılabilir, edecek. inşaat yapılabilir. Yani bunun e, numarası o. Küçücük bir değişiklik yapıp aynı planı Tekrar geri göndermek ya da aynı şey mesela Sulukle'de yapabilirler, Fenerbalat'ta yapabilirler hep bunlar iptallerle sonuçlanıyor ama yani böyle bir ge gerilim neden olur? Ya ben şimdi ilk önce devletin bir kurumu diyeyim mahkeme, koruma kurulu nasıl oluyor da böyle bir şey oluyor? Kendi içinde devletin böyle bir gerilim oluyor. Koruma kurulu kararını e, şey değiştirmek için uğraşıyor hükümet yani Çevre Çelik Bakanlığı koruma kuruluna karşı ne yapabilirim diye düşünüyor. E, mahkeme kararlarını değiştirmek için uğraşıyor. Kaldı ki üyelerini kendileri atıyorlar. Birçok şeyde koruma kurulunda kendi atadıkları üyeler var. Hı hı. Yani kendilerine yakın insanları atamaya çalışıyorlar. Yenileme kurulları oluşturuyorlar. Yani bütün buna rağmen garip bir şey var. Ne kadar boş bıraksan gene olmuyor. Ve sonunda muhakeme edilmesi gereken bir süreç. ...planlama safhasında gerçekleşmediği için... ...mahkemede sonuçlanıyor. Hani Bu iş mahkemede biter denir ya. Hep mahkemede bitiyor. Bence önemli taraflar... Mahkemede taraflardan... bitiyor da mahkemede evet. bitmesinin de çok bir anlamı olmuyor. Yani o, bu, bu tekrardan... hani ...bambaşka şekillerde araçlar bulunuyor... ...yollar bulunuyor ve bir şekilde... ...göktelende bitiyor. Aslında. İş işler geçmiş oluyor zaten çoğu zaman ama... ...yani mahkemeye uzanıyor süreç. Halbuki bunu biz planlama sürecinde niye... Konuşamıyoruz. Yani bu hmm. çok önemli bir konu. Yani biz şehrin ne olacağına dair fikirler, bir tek bir şey var. Oradan mümkün olduğu kadar parayı kazanmak ve bunu merkezi otoritenin bir takım kanallarda, hangi kanallar onları da tam bilmiyoruz. Yani e, kimisi TOKİ'nin bütçesine giriyor belki, kimisi doğrudan doğru hazineye gidiyor ama kimisi de belki başka şeylere gidiyor. Bilmiyoruz ki. Yani bunun şeyi de yok. Bu kararların sonucunda öyle bir gelir yaratılıyor ki öyle bir şey yaratılıyor ki yani bir gelir transferi bazı yerlerde ise yani kontrol edilemeyen siyaset dışı bir bütçe ortaya çıkıyor işte. İmamat Lisesi yaptıracaktım yok işte yok mu cami yaptıracaktım. Bütün şeyler böyle. Yani hayırseverlik işleri de buna dönmüş vaziyette. Yüzme havuzu bile yaptırılıyor yani Beyoğlu'nda ben gördüm. Bütün bu şeylerde belediye işte bilmem kim kim gözümüyorsa bu yapılan işe kim ön ayak oluyorsa zaten yırtıcı bir şekilde bu işi yapılan işi, yasadışı işi savunuyor. Ondan sonra mahkeme engelleyince vah hain diyorlar. Sen nasıl buna şey yaparsın falan. Yani çok enteresan bir devlet çözülmesiyle karşı karşıyayız. Bu böyle bir devlet yapısı her bir kurumun birbiriyle çeliştiği, bugün <gülüyor> bence şeye de değinmemiz iyi olabilir burada yani demin programa girmeden önce konuşuyorduk yani burada gitgide de hani eğer bir yol tıkalıysa biz o yolu açarız güç gösterisi yani çünkü o gücü bir iki şekilde kaybettiği zaman çok ciddi bir şekilde hani prestij kaybına uğrayacağı için hani çok değişik şekillerde o gücü tekrar tekrar üretip farklı yollarını bulup biz bunu yapabiliriz yani bu güç bizde var. Yani bunun çeşitli yollarıyla görüyoruz. Bunu ispat etmek zorunda iktidar. Hani gitgide de hani böyle bir e, absolutlaşmaya başlayan evet. bir güç gösterisine dönüşmüş durumda. Yani ilk başta aslında burada da Gezi Parkı'yla... Bir sarsıntı yaşayıp ama bu sarsıntından sonra o gücü daha çok pekiştirmek zorunda hisseden kendisinde. Evet. Sivil toplumunda yani burada hiçbir rolü olamaz gibi gözüküyor. Ancak evet. bu arada sivil toplum kendinde bu gücü görüp kendini gösterdiği evet. için de aslında hani bütün bu noktada en önemli karşı güç olarak evet. yani sürekli iktidarı sarsan bir varlık olmaya başladı aslında o anlamda da çok güçlü bir şey olmaya başladı yani bugün Elif İncen'in yani 31 Aralık'ta manşetle likör fabrikasını haberini girmesi çok önemli bir şey bu sivil toplumun aslında bu ile ilgili ne kadar önemli bir noktada olduğunu da gösteriyor bugün de aynı haber devam ediyor yani peşini bırakmayan bir böyle bir e, habercilik var insanlar bunun peşindeler insanlar bunun farkındalar yani böyle bir şey de oluşuyor. Ama bu gerilim sanki aman hiçbir şey yapma şeyine de tekabül ediyormuş gibi gözüküyor. Yani e, iktidar da bundan güç alıyor bence. Yani mesela diyelim tersaneler, e, antrepolar bunlar için düşünce geliştirilemediği için, bir politika geliştirilemediği için öyle yıllarca 30 sene 20 sene boş bırakılıyor, tahrip ediliyor. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi de o vaziyette. Yani burada bir merkezi otoritenin bir tahakkümü var. Çok açık gözüküyor. İkincisi... Gitgide oluşan bir sivil toplumun <gülüyor> da sarsıcı var. bir etkisi Ama. olabileceği farkına var Bir kriz ortaya çıkıyor. Sivil toplum kendisini de fark ediyor. Evet. Yani bir, hani bir yandan çok ciddi evet. bir kriz oluşurken hani bir yandan da bir varlık oluşmaya başladı. Evet. Hani kendini fark eden, bir güç olduğunu hisseden bir grup e, oluşuyor. Evet. E, peki bu sefer e, tabii şey de var... E, Buna dönük bir gelişme sağlanabilmesi için, siyasi karşılığı e, bunun olabilmesi için şehir yönetiminin mesela kendi planına sahip çıkması lazım. O da sahip çıkmıyor. Yani şey var, yani karşımızdaki örgütlenme nasıl şekilleniyor diye baktığımız zaman bir tahakküm var. Yerel yönetim kendi planını yapıyor, buna anayasa diyor, kendisi sahip çıkmıyor. Ondan sonra e, buna dönük bir örgütü yok, yani kamu alanlarının nasıl korunacağına, nasıl bakılacağına dair... Gördünüz mü Taksim Gezi'de bir örgütü var mı? Yok. Ama oradaki bir salonun bile bir yöneticisi var, bir kurumu var. Yani yönetemiyor, zabıta ayrı çalışıyor, park ve bahçelere ayrı çalışıyor. Yani bir <gülüyor> yönetim planı hazırlayacak e, kurumu yok. E, bu çok net olarak gözüküyor. Kamu alanları için bir politika geliştiremiyor. Bütün şehirler böyle bir dönüşüm yarar, yar yaşarken bir politika geliştirirler. Yani nasıl dönüşecek bu şehir? Sahillerinde neler olacak? tersaneler ne yapmaya devam edecek? Ürün mü geliştirecek? Prototip mi geliştirecek? Yoksa kültür merkezi mi olacak? Alışveriş merkezi mi olacak? Yani biz bunların hiçbirini konuşmadan paldır küldür. Yok olurken o işlevler hava gazı fabrikaları şey olurken hiçbir programı yok. 89 yılında hava gazı fabrikaları kapandı değil mi? Ya da belki daha o tarihlerde. E şimdi o zaman belliydi. Ondan 3 sene önce programın yapılmış olması gerekirdi. 3 sene önce İstanbul'un dünya ...doğal gaz network'üne bağlanacağı belli. E Demek ki kümürle gaz üretilmeyecek artık. Üç sene öncesinden bu programı yapar... ...yani bir belediyenin görevi. O değişim yaşandıktan sonra... 30 sene seyretmek değil, 20 sene de değil. Ondan önce bir program yapar... ...ve bunu kamuoyuna sunar, tartışır... ...falan. Dolayısıyla burada bir şey var... ...böyle bir örgütlenmesi de yok. Sadece politikası yok değil. Aynı zamanda bunu yapabilecek kurumsal şeyleri de yok. Bir tek geriye özelleştirme kalıyor. O yüzden itiraz ediyoruz... Ağaçlar kesiliyor işte şey oluyor fakat aynı zamanda da karşı bir siyasetinin olması lazım yani bütün dünyada bu değişim yaşanırken 80'li yıllardan beri kamu alanları dönüşürken işte gördük yani birçok yerde katılımcı örgütler oluşturuldu. Karma bütçe kullanabilen doğrudan doğruya o konu üzerinde odaklanmış örgütler yani bunu başka türlü yönetmenin imkanı yok yani bugünkü kamu modeliyle Topkapı Sarayı'nın mesela bugün yönetmenin imkanı yok. Topkapı Sarayı'nda bir sergi yapmaya kalksan bu sergi için işte BİM Nemli Müdürlüğü'ndeki çalışan bir mimar orada sergi tasarımını yapacak. Öbür tarafta işte bir Kültür Bakanlığı'ndan bir bütçe ayrılacak falan ancak sponsorla çalışabiliyor bugün Topkapı Sarayı. Çünkü kendi danışma kurulu yok, kendi özel bütçesi yok, küratör kullanma imkanı yok. Yani küçücük bir yapı için bile kamu örgütlenmesi şu anda yönetim işlevlerine cevap vermiyor. Yani bu krizi yaratan şeylerden biri de. Kamu modelinin hala modernleşmenin ilk aşamasındaki gibi, seksiyonlara ayrılmış teknik işlevler gibi gözüken basit bir perspektiften bakan bir şey. Yani Aslında bugün e, tam bunun bir, bir farklı bir boyutunu e, konuşalım demiştik. Burada hukukun nerede durduğu hani bu bildiğimiz hani programlarımızda sürekli evet. konuştuğumuz bu meselede. Şimdi dört tane mahkeme kararıyla. Açtık evet. programı. Hukuk bu, bu noktada nerede duruyor? Yani sürekli hani bir yandan da planları iptal ediyor. İşte yanlış diyor. Şöyle diyor. Ama hani e, peki bu bu sistemde bütün bu planların iptal edilmesi bu hukukun işlevi ne oluyor? Mahkeme aracılığıyla bunu yapabilir miyiz? Ben mesela hakemede göremedim şahsen. Mahkeme yani kararıyla. Mahkeme kararıyla şehir yönetmek. Yani şimdi zaten mahkeme eğer şeyi biliyorsanız, eğer e, hukuk, hukuk e, metaforunu biliyorsanız, bu hukukun metaforu yani simgesi gözleri bağlı bir şeydir, yani elinde terazi tutan bir hanımdır. Yani hukukun <gülüyor> hukukun e, bunu da bunu da yani gene, geleneksel hukukun böyle bir şeyi yok. Yani geleneksel hukuk yerinde olarak neyin yapılması gerektiğini söylemez. Hukukun öyle bir şey yok. Yani hukuk kendisine gereken e, işi yapıyor. Şöyle bir iş oluyor yani bu olayda. Hmm. Bu dört tane olay önemli bir kere bunu bunu şey yapın. Yani çok değişik alanlarda. Bir tanesi kentin gelişme alanında, bir tanesi tarihi bölgesinde, bir tanesi çeperinde, bir tanesi de e, bilmem 30 senedir süren bir park otel e, davasıyla ilgili bir şey. Bunların e, ben. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalışırken birçok kez bu tür bilgi kişilik davalarına gittim. Ve nasıl bir süreç olduğunu da yakinen bilirim. Bu bir sorudan kaynaklanır. Yani birileri bir karara itiraz ederler. Bu itiraz edenler mimar odası gibi, şehirciler odası gibi... Şeyler olabilir, e, sivil toplum örgütleri olabilir veya meslek kuruluşları olabilir veya şahıslar olabilir, şahıslar da e, şeye, e, karara şey yapabilirler. Fakat mahkeme bu bir teknik konu olduğu için, teknik bir konu olduğu için, planlamayla ilgili çok boyutlu bir şey olduğu için bir bilirkişiye bunu havale eder. Ve soruda da, söylerim. sorusu da çok şeydir, e, e, nasıl diyelim, e, tekrar dile edile. Artık herkesin ezbere bildiği bir şeydir. Yani bu şehircilik ilkeleri planlama esaslarına uyar mı? Yani ilke ve esas zaten aşağı yukarıda aynı şeye tekabülü de şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uyuyor mu? Uymuyor Bunun şeyi bu kararın mahkemeden çıkartılması için bir rapor hazırlanır ve hakime de gerekçeli olarak neden bu kararın yani bu soruya yanıt üretir bir kişi. Bu Kolay alınan bir iş değildir, zahmetlidir, çok emek gerektirir ondan sonra ve bu şeyde e, burada dört tane olayda da e, kamunun <gülüyor> yani kamu yararına karar vermesi gereken, işlem yapması gereken kamu kuruluşlarının aslında kamu yararına işlem yapmadıkları konusunda bir mahkeme kararı e, alınmış oluyor. Bu şimdi kendisi bir şeydir. Yani bu kendisi ibret alınması gereken bir durumdur. Yani bu önemli bir karardır. Ama e, bizim şeyde yani planlama hukukunda bu tür bir şeyin, bu tür bir kararın istisnai olması lazım. <gülüyor> yani e, kamunun yaptığı planlarda hata varsa hani gözden kaçmış bir durum varsa, kamu yararına aykırı bir durum varsa bunun da bu yolla düzeltilmesi e, öngörülmüş olmalıdır. Ancak bize konuşmanın başında anlatılan yani Koran'ın anlattığı hikaye istisnai olması gereken yani yüz kararda bir tanesinde karşımıza çıkması gereken şey biz burada görüyoruz ki artık normal olmuş. Yani istisnai ile istisnai olan şey uygulama normal işleyişin bir parçası haline gelmiş. Böyle olduğu zaman yani yürütmeyi durdurma kararlarının planlama kararlarıyla iç içe geçtiği bir çorbadan şey yapıyoruz yani yürütmeyi durdurma kararı almak sonra bu kararı kaldıracak yeni planlar yapmak onun kenarından dolaşmak olayın geciktirmek hiçbir şey yapmamak falan gibi şey bizim yani normal bir şehir yönetim modelimiz haline geldi Bu da son derece son derece karmaşık bir model çok basit bir model değil Çünkü ortada herhangi bir proje yok her şey evriakkilere ve her şey e, sürpriz etkilerini açık olarak şey yapıyor. yani kimse e, önümüzdeki beş yılda bir sokakta neyin yapılacağını neyin yapılmayacağı nelerin yapılmasının düşünülemeyecek kadar uzak olduğunu düşünemiyor. Yani herhangi bir yerde herhangi bir karar herhangi bir biçimde karşımıza çıkabiliyor yani o zaman bu Demek ki kentlinin içinde yaşadığı çevrenin karakterini sürdürülebilirliğinin tamamen koşullara bağlı olduğuna da dair bir işaret veriyor. Yani bu durumda kimse yakın çevresinden emin değil. Her şey her şey son derece değişken akışkan bir şey. ve burada burada demin şeyin söylediği. Yani bu mantık bu mantık nasıl sürdürülebiliyor? modernitenin planlama anlayışının harfiyen korunduğu, hiçbir şekilde esnetilmediği bir anlayış ile tam zıttı elde ediliyor. Yani statik olduğu düşünülen, değişikliğe kapalı olduğu düşünülen bir planlama anlayışı öyle bir halde, öyle bir biçimde uygulanıyor ki her şeyin akışkan olduğu hiçbir referansın, Kalmadı, hiçbir güvencenin kalmadığı her kuralın, her koşulun her şeyin, ilkenin kenarından dolaşılabildiği bir ortam yaratılmış oluyor. Bunun içerisinde bunun içerisinde hani tersaneler ne olacak, antropolar ne olacak bizim kültürle ilgili bir politikamız var mı bu soruları biz şey yapamıyoruz yani konuşamıyoruz çünkü bu soruları sormuyoruz. Yani bu şehirde Acaba biz bu şehri yönetecek insanlar bu şehir nasıl olsun diye baktıkları zaman böyle bir soruyu soran kimse de yok. Şimdi asıl şeyimiz yani asıl e, asıl bu konuda düşün, üzerinde düşünmemiz gereken şey iki, iki nokta. Bir tanesi bu kararları e, yani bu kanun bu tür uygulamaları iptal edelim üzerinde bir daha düşünelim diye gayret etmiş olan bütün meslek kuruluşlarının bu alanda sarf ettikleri emeğin samimiyetine ve iyi niyetine peşine peşinden kabul etmeliyiz ve teslim etmeliyiz ki burada iyi niyetli bir çaba var ama bu kendi başına e, yeterli bir, bir şey değil çünkü bu geleceği kurmaya yönelik bir şey değil geleceği kurmaya yönelik bir e, çaba değil bu, bu kararları verenler meslek deontolojisinin ahlakının gerektirdiği biçimde bir takım yerlerde bir takım şeyleri durdurmak istiyorlar fakat bu kendi başına bu şehrin ileride nasıl yönetileceği konusunda bir e, ipucu e, vermiyor. Yani o yüzden bizim bu e, kentin yönetimini, yönetişimini, kararlarını e, yeniden düşünmemiz için ben bu kararların tamamını e, bir e, fırsat olarak düşünüyorum. Yani bizim programımızda belki bu konuda bir e, tetikleyici olsun. Çünkü bu şehir aslında küçük bir şehir değil. Bu şehir Hollanda'nın büyüklüğünde bir şehir. Hollanda'nın alanının %3'ü kadar bir yere sıkışmış bir şehir. Yani Hollanda'nın %3'ünde Hollanda'nın nüfusu yaşıyor. Ve de nüfusunun zaman içindeki büyüme eğilimine baktığınız zaman çok ilginç bir şey oluyor. Şehrin gelişme, şehir tıpkı bir ağaç gibi çeperlerinde büyüyor. Yani şehrin çeperlerinde, merkezin dışındaki kuşaklarda inanılmaz nüfus artışları oluyor. Ve şehrin merkezi bölgesinde yani bizim Eminönü'nün etrafındaki ilk 5-7 ilk kilometrelik çemberin içerisinde bu bölge eskiden <gülüyor> doygunluğa ulaşmış, son derece yoğun ve mülkiyet parçalanmasına uğramış bir bölge olduğu için burada nüfus artışı olamıyor. Bu olayı daha önce de konuşmuştuk. Eğer bir şeyin çevresi hızla gelişir, ortası ise imar koşulları nedeniyle gelişemez ise... O zaman şehrimizin merkezi tam bizim burada birkaç kez söylediğimiz gibi pastanın üzerindeki çileye dönüşür. Bu kendi kendine zenginlik yaratan, rant yaratan ve e, paylaşılması çok tatlı olan ve de bizim e, Anadolu'da bir laf var, diye, <gülüyor> tadından yinmeyecek diye <gülüyor> tadından yinmeyecek derecede keyifli bir e, şeye dönüşür, bir e, paylaşım ve bölüşüm aracına dönüşür. Bütün bu yaşadığımız olaylar bunun çeşitli tezahürleri. Ama biz daha fazla ileriye gitmeyelim. İsterseniz burada keselim. Birinci şeyde geçen e, to, e, konu şeyde e, Programımız. programımızda e, konuk olan Halide Velioğlu ile beraber e, yapar ve konuşurken gündeme gelen Venedik İtalya'da değildir isimli şarkımızı dinleyelim. Selçukyani mi? Selçukyani. T'as pas de quoi prendre un avion ni même un train. Tu pourrais pas lui offrir un aller-melin. Mais tu l'emmènes puisque tu l'aimes sur des océans dont les marins n'ont jamais, jamais vu la fin. Tu as le ciel que tes carreaux t'ont dessiné et le soleil sur une toile dessinée. Mais tu t'en mais tu es riche puisse que vous vous aimez venise n'est pas en italie venise' chez n'importe te qui fais du l'amour dans un grenier et foutez vous des con lire venise n'est pas là où tu crois venise aujourd'hui c'est chez toi c'est où tu vas c'est où tu veux c'est l'endroit où tu es heureux Vous n'êtes plus dans cette chambre un peu banale Ce soir vous avez rendez-vous sur le canal Feu d'artifice, la barque glisse Vous allez tout voir, tout découvrir Y compris le pont des soupirs Ça durera un an ou une éternité Le temps qu'un dieu vienne vous dire à chanter chantés Quelle importance, c'est les vacances Vous sans parce que vous vous aimez. C'est où tu vas C'est où tu veux C'est l'endroit où tu es heureux. Venise n'est pas en Italie. Venise c'est chez Napolitain. C'est important, c'est important, mais ça n'est pas Napolitain. Venise c'est bois du ciel où les soude sont mi C'est l'envers des matins pluvieux. C'est l'endroit où tu es heureux. Venise n'est pas en Italie, Venise. C'est chez n'importe qui, c'est n'importe où, c'est important Mais ça n'est pas n'importe quand, Venise C'est quand tu vois du ciel couler sous des ponts mirabels C'est l'envers des matins pluvieux C'est l'endroit où tu es heureux <mérite> Sevgili Açık Radyo dinleyicileri yeni yılın ilk gününde biz bu şehirlerdeki imar planı iptalleri yürütmeye durdurma kararları ile ilgili son dönemde yaşanan dört önemli gelişme üzerindeki tartışmamızı sürdürüyoruz. Biraz önce Sergio Gianni'nin Venedik İtalya'da değildir Venedik Mutlu Olduğunuz yerde" <gülüyor> isimli şarkısını dinledik. Ee, belki de bütün bu e, sabahtan beri tartıştığımız şeyde umutla mutlulukla ilgili yegane sözler de bunlardı. Ee, şimdi içinde bulunduğumuz durumu e, irdeliyorduk. Bir yerde de ara vermek zorunda kalmıştık. Bu niye oluyor? Bu niye biz böyle bir ortamda yaşıyoruz e, konusu üzerinde bana e, bir soru yönelttiler. Ben de demiştim ki yani biraz önce e, içinde yaşadığımız durumda yani istisnai olması, kamu yönetimi alanında istisnai olması gereken uygulamaların bir yerde normalleştiği, normal olanla istisnai olanın iç içe geçtiği, hemen hemen hiçbir kuralın, hiçbir referansın, hiçbir güvencenin kalmadığı ve de nihai olarak tek bir seçicinin, tek bir karar vericinin nihai kararına kaldığı bir ortamda yaşıyoruz. Tabii bu bu da herhalde... E, sivil, demokratik bir e, kent e, yönetimi içerisinde kolay kolay taşınabilir bir e, ortam, bir halet-u bir e, yaşam çevresi yaşam kalitesi ne tekabül etmiyor bu içinde yaşadığımız şey. Çünkü burada hiç kimse hiçbir e, ne yapılacağı konusunda nelerin yapılmasının düşünülemeyecek kadar uzak e, olabileceği konusunda hiçbir e, güvenceye sahip değil. Ve burada uygulamalar emrivakiler halinde karşımıza çıkıyor. Çünkü genel olarak bir şeyimiz yok. Önceden bilgimiz yok. Bir, bir, bir şeyimiz yok. Ve hızla hayatı geçirmeye çalışıyor. Bu durumda da bunlara karşı durmanın yegane yolu mahkeme açmak gerekiyor. İşler mahkemede bitiyor. Bazen mahkemeler olumlu karar veriyor. Bazen de Durduruyor ama biz burada emrivakiler içerisinde e, kentteki gündelik yaşamımızı sürdürmeye çalışan e, İstanbul'un sakinleri haline geliyoruz. Bu tabi acaba e, kent hakkı dediğimiz şey yani kent yurttaşın sahip olması gereken e, kentin e, yurttaşa sağlaması gereken e, kent hakkıyla ne derece bağdaşır bir şeydir. Burada e, büyük soru işaretleri var ve bu niye böyle oluyor sorusu üzerinde de düşünmemiz e, düşünmemizi e, tetikleyen bir şey bu. Dört tane iptal kararı. Şimdi buradaki problem e, nereden kaynaklanıyor? Yani istisnai olanın normalleşmesi nereden kaynaklanıyor? Bu biz hukukun e, iç, ruhuna yani içeriğine özüne ilişkin yorumlar yapmıyoruz. Hukukla ilişkili tüm kararlarımızı Usule ilişkin şeyler yani hukukta iki tane yorumlama biçimi var bir tanesi öze ilişkin kararlar yani şehir e, hukuku imar planları insanların daha hakça bir şeyde daha e, kendilerini gerçekleştirebilecekleri adil bir ve yaşanabilir bir çevrede yaşamaları için yapılmış düzenlemelerdir ne kadar yerine geçer geçmez o başka bir şey ama bir de bunları hayata geçirmek için bir usul hukuku vardır. Usullen öz aslında hukukta birbirinden ayırdı, ayırt edilmesi çok zor olan şeylerdir. Hatta derler ki usul esastır. Fakat bizde usul o kadar esas olmuş ki esasın kendisini göz ardı edecek derecede biz yetki tartışmasını, kim kimi yapmaya yetkilidir, nerede neyi yapmaya yetkilidir, onu ona yetkili yapması yetki Bu durumda işin özü tamamen gündemden Ortadan kalkıyor ve sonuçta biz birbiri ardına emrivakilerin birbirini izlediği bir şehirsel ortamda gündelik yaşamımızı sürdürüp gidiyoruz. Ve bu olaylar yani gerek Beyoğlu'ndaki yaşanan şey ki o çok önemli 20 sene süresince bir istisnai durumundu. <gülüyor> Sürdürülmesi artık 20 sene süren bir istisnai durum, istisnai kelimesinin tamamen anlamını yitirdiği, normalleştiği bir durumdur. Yani sürekli bir emergency, sürekli bir olağanüstü hal durum. Eğer olağanüstü hal sürekli lik kazanmışsa artık olağanüstü demek yanlıştır. Yani yasa öyle diyor. Ama gerçek böyle. Böyle. Bu evet. vardır evet. ya. Biz yani, yasayı böyle uyguluyoruz. Bu, uygulamadan, bu yasa ancak e... ulağanüstü koşullar. Bu, bu yani bu üzerinde e, bu taşınabilir bir şey değil. Ve e, demin e, Aysim söylüyordu. Yani bu son e, olaylarda gezi olaylarında toplum yani tepkisini koyarak yani bu tür bir şeyin hani... Ee, bu tür bir yönetim yönetim anlayışının yaşanabilir bir kent çevresi üretmediğini bunun içinde yaşamanın güç olduğunu açıkça söyledi yani bu, bu, biz bunu böyle okumalıyız ve o bakımdan da kent e, yönetiminde kent diye bir miktar e, nasıl diyeyim güvenceler sağlanması temel güvenceler sağlanması lazım böyle emri vakilerin e, normal Leşmemesi, böyle emrivakileri normalleştirmeyecek vaatlere bir sistemi kurmamız lazım diye düşünüyorum. Aslında çok enteresan bence bir dönemeçteyiz de o anlamda yani Gezi'den sonra e, ilk etapta sonuçta hani herkes bir ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ve e, Gezi olayı aslında e, gündelik politikaya çekilmeye çalışıldı yani bildiğimiz politika e, yani seçimler. Seçimlerde kendini göstersinler falan halinde ve aslında Gezi'deki güç de kendini bu yönde evet. düşünmeye çalıştı. Halbuki bambaşka, yani çıkış noktası bambaşkaydı, kendini, varoluş biçimi çok başkaydı, protestosu çok başkaydı. Yani bütün dünyaya bugün yani e, 2013'ü özetleyen bir sürü haber İstanbul Gezi Parkı'ndan bahsediyorsa bütün dünyaya muazzam bir ufuk sundu. Tabii politika ile mekan arasındaki ilişkiyi değiştirdi bir kere. Hı. Bildiğimiz modernist kalıbı değiştirdi. şeyin Mekanı kendisi politikleşti ve bunun zaten politik olduğunu Hı. insanlar e, fark ediyorlardı ve bunu gösterdiler. Ve bu çok gündelik hayatına sahip evet. çıkan, ağacına, parkına, Hı. nefes alacak bir alana sahip çıkan bir evet. istek, yani bir taleple başladı. Yani bu muazzam bir şeydi ve hala aslında bu noktada e, burada daha kendine güvenliğe gezinin... Uluslararası dünyadan bir hani destek bulmanın e, kendini bu kadar orijinal bir şekilde ortaya koyabilmenin güveniyle aslında tam gene aynı noktadan hareket edebilecek bir politik yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani bu aslında çeşitli gruplarda da var buraya da davet edeceğiz. Yani gençlerde bunu görmeye de başlıyor insan ve bu hani muazzam bir şey. Yani küçücük bir evi içinden bir mahalleye diye yayılıp buradan o bölgeyle, o mahalleyle ilgili politikalar üretmek. ve Dolayısıyla eğer siz Şişli'de oturuyorsanız orada yapılacak iki tane gökdelenle de ilgili çok temel şeyler söylemek. Yani burada benim şuna ihtiyacım vardı ama siz bunu koyuyorsunuz. Burayla ilgili benim şöyle bir itirazım var diyecek çok gündelik hayatını savunan. Basit politikalar üreterek ve bu kararlar alınırken ben de söz söylemek istiyorum diye katılımcılığı hani e, sloganlar işte powerpoint sunumlardaki klişelerden çıkartıp başka bir şeye talebe dönüştürecek. Yani aslında Gezi'nin böyle bir süreci başlatmış olduğunu hiç unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet ama bunu şey yaparken mesela diyelim Beyoğlu planlarını konuşurken 20 sene bu planlar yapılmadı dedik ya. O 20 sene boyunca bunun işaretlerini görmek gerekir. Yani o zaman plan aşamasında tartışmak değil, aynı gezide olduğu gibi. Nasıl gezide insanlar orada açık uçlu bir süreç yaşandı. Yani ne olacağına kendileri karar verdiler. Orada bostan bile yapıldı, kütüphane yapıldı. İşte beslenme ve şey konusunda, işte kültürel pratikler konusunda bir takım yenilikler yaşandı. Bunların hiçbiri önceden böyle, ha biz şimdi buranın planını yaptık. Burayı kullanacak olan insanlar ve böyle kullanıyoruz değil düşündüler taşındılar ve insanlar bunu yapmayı becerdiler. Şimdi böyle bir sürecin o 20 senelik Beyoğlu planları sırasında yaşanması gerekiyordu. Burada çok şey yaşandı. 93-94 yıllarında Beyoğlu'nda bir kamusal alana dokunma tartışması yaşandı. Sokaklarda işte masalar kuruldu içki içildi şeyi göstermek için yani buna müdahale edersen biz yaşam alanımıza müdahale etmiş oluruz. En son masalar kaldırıldı. Bunlar, şunlar oldu, bunlar hep itiraz şeklinde karşılandı. Ve birçok insan da aslında bu arada senin söylediğin şeyi yaşa, e, kurmaya çalıştılar da Alternatif bir yaşam biçimi. Tiyatrolar kurdular. Çatı katlarında e, insanlar kültür merkezleri açtılar. Burada bir dolu şey, genç oturdular, bir kolektif yaşam şeyi kurdular. Burada işte yayın evleri kuruldu. E, cinsiyet ayrımcılığına karşı oluşan bir takım kuruluşlar burada yaşardı. Yani burada müthiş bir dinamizm bir taraftan da oldu aynı gezideki gibi. Ama belediye ve siyaset bunu görünür kılmadı. Bugün de hala sokağa çıkan insanları karşı şiddet uygularken Bence yönetim bunu o bildiği alana taşımaya çalışıyor sürekli. Sen benim düşmanımsın, sen işte buna, buna karşısın, sen bunun için bunu yapıyorsun falan gibi. İnsanları zorla o bildiği kalıplar içine itmeye, sıkıştırmaya çalışıyor. Buna karşı isyan işte yani bu politikayla mekan arasındaki ilişkiyi değiştirecek olan şey de bu, bunu kabul etmemek. Böyle bir ilişki ben reddediyorum. Bunun... Kuralları yani, reddetmek Evet yani. böyle bir... Genel seçimde evet. e, kendimi göstermeyi de reddediyorum. Bu değil. Evet. Benim alanım bu değil. Ben evet. şehir hakkımı savunuyorum. Bu genel seçime yansımak zorunda olan bir rakam değil. Tabii ki. Bir de yani karşı çıkarken de teknik bir nedenle karşı çıkmak değil. Şehircilik bilimine aykırı olduğu için değil. Ya da mahkemenin tanımladığı bir kamu yararı kavramına... Uygun olmadığı için değil. Kamu yararı kavramı bensiz tanımlanamaz olduğu için karşı çıkıyorum diyor insanlar. Bu çok önemli bir şey. Yani eski e, halk adına konuşan insanların yani tanımladıkları bir şey vardı. Doğrusunu ben biliyorum. Hı. Halk için neyin doğru olduğuna ben karar veririm. Sol veya sağ fark etmez. Yani böyle bir şekilde insanlar elinden politikayı almıştı. O yüzden de zaten karşımıza bu merkezi tahakküm çıkıyor. Hı hı. Politikasızlaştırılmış bir şehir. Birkaç nedenle şeydir yani bir tanesi tamamen araçsallaştırılmış olması politikasız olması demek aslında tam da teknik bir şeye dönüşmesidir şehrin ve tam e, bu kapitalistik dönüşüm de bunun üzerine, üzerinde gerçekleşiyor her şey yapmak serbest böyle olmadı mı bütün gökdelenler New York'ta da serbest bırakırsın her şeyi yapmak serbest işte bu bir süpermarketin raflarına konan ürünler gibi. Ne kadar çok talep varsa o kadar çok kat yaparsın, inşaat yaparsın şey. Ama bunu bir taraftan denetlemeye yönlendirmeye kalktığın zaman bunun politikasının üretilmesi gerekiyor. Modernleşme ve bu şeyin teknik açıdan tarif edilmesi değil sadece. Yani yol ve su işleri yapan bir belediyenin tarif etme mantığıyla Türkiye yönetilemez. Yani bence temel problem Türkiye'nin Murat'ı hep söylemiş oldu e, teknik e, belediye bürokratı mantığıyla yönetilmez. Prosedüral yani bir de çok çok usulü us Usule çok evet. e, dene. Şimdi Aysim'in söylediği şey de söylediği şey problemin birinci e, ve çok önemli bir yaşamsal bileşeninde şey yapıyor. Yani bir kere bu ne yapıyorsak bunun e, mekan dediğimiz zaman, mekan dediğimiz zaman yapılan, edilen ne varsa bir bir bir, bir bölgede. Mekan şu demeyeyim. Bir bölgede ne yapıyorsan onun komşuları olan yerler, komşu bir şekilde tanımlanacak, o yapılandan etkilenir. Yani komşularını etkilemeyen şey... Göğü deliyorsan, yeri deliyorsan özellikle. <gülüyor> <Yani komşularını, gülüyor> şimdi komşularını, o yüzden komşularının bu işte, yani nasıl diyelim bir... Hakkı vardır şey, yani. Concern, nasıl diyelim, ilgili taraf, yani taraf olmama durumu yoktur bir yerde... Ben bir yerde hızar atölyesi açıyorsam veya bir park yapıyorsam veya bir arıtma tesisi yapıyorsam veya bir sinema kuruyorsam veya bir cami yapıyorsam komşularının bu şeyden yaptığım operasyondan etkilenmemesi mümkün değildir. Olumlu da olabilir bu olumsuz da olabilir. O yüzden şehircilik denen şey aslında bu şeyi bu olumlu olumsuz etkilenmeyi bir çeşit yönetebilme sanatıdır. Burada burada insan insanın e, insanlığı... apartmanın hangi renge boyadığınız bile tabii, çok tabii, önemli. İşte tabii tabii, tabii tabii bu, Yani onu fark ediyoruz mesela pembenin yanına açık yeşil. Hani böyle hani yanına bu, bakmamış hani o tabii, bu, boyarken. Onun, bunun illa böyle ses üzerinde olması gerekmez işte mesela siluet siluet de bir şey hakkıdır. Siluet de bir şehir hakkıdır. O da o taraftadır da var. Şimdi bunun e, bunun hep daha önceden tartıştığımız şey nasıl oluyor da şehircilik bilimine bu havale ediliyor bu hak bunun havale edilebilme hakkı çok da eski değil aslında 1945'te onu daha önce konuşmuştuk İngiltere'de harp sonrası ortamında öyle bir olmayacak bir oydaşım bir konsensüs oluşuyor ki bizim kamumuz aslında sonuçta sivil halkın yararına işler yapmayı başardı. Bizi bu harp belasından kurtardı. Bizi bu bütün harp sırasında bu adadaki İngiltere'de yaşayan insanları aç bırakmadı. Ee, buğday yetişmeyen yerlerde insanlara yeteri kadar tahıl sağlamayı başardı. Yani biz bunlara güvenelim. Yani bu kamunun ekspertizi sonunda bizim problemlerimizi çözüyor gibi bir şey oldu. Bir geçici bir oydaşım oldu. Bu oydaşım içerisinde de ee, bu kanunlar, bu imar planlama kanunları bir çeşit yasa haline, yani şey oldu, yani bir kurumsallaştı, kanun kurumsallaştı. On yıl sonra da biz bunu Türkiye'ye imar kanunu olarak bir şekilde aldık ve ondan sonra da kanunun toplum adına, ilgili taraflar adına en hakça, en güzel, hakça, en güzel ve en doğru yani estetik, etik, ve logos alanında en doğru kararları eksperlerin verebileceği alanında bir oydaşım oluştu. Bu oydaşım aslında İngiltere'de çok belirli uzun bir sürmedi. Durumun, çok belirli uzun bir sürmedi. 68 partisi. olaylarından sonra bunun o kadar da doğru olmadığı, bunun içine yurttaşı mutlaka sokmamız gerektiği konusunda bir şey yok. Ama biz bunu 10 yıl gecikmeli aldık, 10 yıl sonra olan... Süreçlerden de etkilenmeden başka bir biçimde, başka bir şekilde kendi koşullarımıza uyarlayarak sürdürdük. Bugünkü durum, bugünkü durum moderniteyle alakası olmayan bir bağlamda. Modernitenin bir kurumunu şeklen ve usulü olarak sürdürmenin geri getirdiği bir çeşit harikalar diyarı etkisi yaratıyor. Yani biz bir çeşit, yani bu... E, Uyumsuzluğun yarattığı bir harikalar diyarında yaşıyoruz. Bu harikalar diyarında işte bazı yerlerde beklemediğimiz yoğunluklarla karşılaşıyoruz. Meteoroloji arsasını düşünelim. Bazı parklarımızı veya gazhaneleri kaybetme <gülüyor> durum. Açık olan her yerin muhtemel potansiyel bir inşaat alanına dönüşebildiği bir ortamda yaşıyoruz. Bunun üzerinde düşünmemiz ve bu şehirlerde yaşayan insanlara hak etmedikleri zulmü ve mezalimi hiçbir gerekçeyle ne etik, ne estetik, ne de logos adına, ne de ülkenin kalkması adına yapmama konusunda bir e, nasıl söz vermeyi, yani bir komitment, bir şeyde bulunmak, bir e, vaatte bulunan bir e, yönetişime ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yani geri çağırmak yerine eski e, kamu yararını e, halk adına düşünen, Temsil eden ve bunu sayeden de başardığını gösteren bazı durumlarda savaş durumlarında Kızım. falan modeli geri çağırmak yerine Hı -hı. hani tek parti döneminde de mesela belki bir takım plancılar falan olsaydı çok rahatlıkla İstanbul'da bugünkü şeyler yaşanmazdı. Onun gibi bir geri çağırma yerine yeni bir şeye doğru geçmenin zamanının herhalde çoktan geldiğini söylemek istiyorsun. Evet. Dünyanın her yerinde bunun için bir takım alternatifler var. Bugün gazetede de Ümit Kardeş yazmış. Ne diyor? Eğer diyor şey olarak bir hukukçu olduğu için ganimet giderse kavga biter diyor. <gülüyor> Yerel şeyler parlamentolar güçlendirilmeli ve yetkili olmalı. Yani bizim başta program başında söylediğimiz örgütlenme modeli var ya yani bir yerden sorumlu bir yönetim. ...nasıl bir apartman yönetimi varsa... Hı -hı. ...o bölgenin de yönetilse artık odur... ...yani Hı -hı. onun içine şey sokuşturmak... ...işte ulaşımı ona vermek... ...kamu arazilerine işte şey vermek... ...şu anda biliyorsun... beyolu planlarının iptal gereksisi içindeki en önemli... E, ...madde... Hı -hı. ...parçalı bohça olması... ...yamalı bohça Hı -hı. olması... ...içinde Hı -hı. özelleştirme var, turizm alanı var... ...yani yenileme alanı var... Planın dokunmadığı, dokunmadığı alanlar var. Hı hı. Ee, Ümit kardeş bunun çaresini çok basit diyor. Yani yönetimi demokratikleştirelim ve bir parlamento, yerel parlamento olsun, bunun da kurumu olsun. Yani hı hı. kurumsuz parlamento işi şey yaramaz icraat yapabiliyorsa ancak bunun bir yasa çerçevesini e, kuralım diyor. Bence hı. bunun üzerinde e, düşünmemiz lazım. Yeni yılda, evet. böyle yeni yılda şeyde e, seçimlere giderken. Daha iyi, daha güzel, daha hakça şehirleri nasıl yaparız diye bence toplu olacağı düşünmemiz ve adaylara da bu soruları sormamız lazım. Evet, bugün tabii Change.org'da şey başlıyor. İstanbul Sözleşmesi bugün başlatılıyor. Evet. İstanbul Sözleşmesi tam bu Ümit Kardeş'ın savunduğu yerinden yönetim ilkesini esas alan bir sözleşme. Dolayısıyla bu tip girişimler var. O da bence önümüzdeki programlarda herhalde yeni yılın güzellikleri Peki, için. Şimdi Hatta. yeni yılı kapatırken Bruce Springsteen'den Jersey Girl isimli şarkıyı dinleyeceğiz ve onunla da size veda edeceğiz. Bu arada destekleyicimiz Aydan Gülerci'ye çok teşekkür ederiz. İyi yıllar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. And I'll take her on all the rides Cause down the shore everything's alright You and your baby on a Saturday night Now you know all my dreams come true What I'm Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum içeri. Işte. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güven.